1010 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Osman bin Mazun için üzülmesi. Evet, Hazreti Peygamber Osman bin Mazun'un cesedine varıp onu öptü ve ağladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu.